Bölüm 106. Yemeye doymayan kimse ne yapmalı? Hadis 743. Vahşi İbn Harp, Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı ya Resulallah yemek yiyoruz fakat doymuyoruz dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara "Herhalde ayrı ayrı kaplardan yiyorsunuz." diye sorunca, "Evet, öyle yapıyoruz." dediler. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Yemeği bir arada birlikte yiyiniz. Besmele çekiniz. Yemeğiniz bereketlenir." buyurdu.